Allah'ın rahmeti ve bereketi insanatı ve ikramatı dünyada ve ahirette üzerinize olsun sevgili akla dinleyicileri ee, biliyorsunuz marifetullah diye bir konu var marifetullah var muhabbetullah var marifetullah Allah'ı bilmek demek ama sadece teorik bir bilgi değil Allah'a kavuşup bilmek Allah'a ermek manasına kıymetli bir e, merkeze marifetullah. Marifetullah'a ermiş olan insanlara arif kimseler diyoruz. Daha e, uzunca bir tabirle el billah. Allah'ı bilen kimseler. Allah'a marifeti olan kimseler diyoruz. Bu marifetullah'a ilham da deniliyor. Marifet sahibi insanlara, marifetullah sahibi insanlara da ehli irfan de deniliyor. Ehli ilim, tabi çeşitli bilgileri bilen kimseler ama ehli irfan allah Teala hazretlerini bilen insanlar. Şimdi marifetullah çok yüksek bir vasıf ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geçtiğimiz haftalardaki sohbetlerinde söylediğim bir husus var. Hazreti Şerif'te işaret edilmiş. Çok kıymetli bir varlığı insanın. Onun için Enes ı ahten rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Ef'elin amel el ilmü billah." Yani amellerin işlerin, illerin, ibadetlerin, hayrat ve hepsi sevaplı. Ama onların en üstünü, en faziletlisi el-ilmü billah. Allah'ı bilmektir. Yani bizim narifetullah dediğimiz Allah hakkındaki imanının, tanışıklığının, erdimliğinin, ermişliğinin, ona kavuşmuş olmanın, muslatın, efendim hasıl olması el-ilmü billah çok kıymetli. قَلِيلُ amel يَنْتَعُوا مَعَ الْاِلْمِ Böyle bir ilimle efendim, az bir amel bile insana çok sevaplar kazandırır ahirette yüksek mertebelere çıkma onu götürür. Amma bunun aksi Kesirül amel la يَنْتَعُوا مَعَ الْجُهِلِ Bu bilgi olmadan cahillikle yapılan çok ibadetler ameller insana fayda vermeyebilir, vermez. Demek ki amellerin, ibadetlerin sevabını arttıran hususta edilmez. Yani Allah'ı bilerek Efendim ona yakınlık hasıl etmiş olarak yapılan ibadetlerin kıymeti çok oluyor. Cahillikle yapılan ibadetler tabi netice itibariyle kusurlu olmuş olur. Bir tarafında bir eksikliği vardır. Ondan dolayı kıymeti olmaz. İmanın da zaten başka hadisi şerifleri daha önceki sohbetlerimde söz arasında söylemiştim Allahü Teala Hazretlerine olan imanın en yüksek derecesi insanın Allah'ın her yerde Efendim yanında olduğunu bilmesi. Yani Allah'ın orada hazır ve nazır olduğunu bilmesi. Hazır ve nazır olmak diye söylemiş büyüklerimiz. Hazır olmak yani Laahu yanında olması. Demek ki nazır olmak ne demek? Yani görüyor olmak. Allah görüyor. Efendim kullar Allah'ı görmese bile Allah kuldunu görüyor. Görmese de kullar Allah'ın kendisini, kendisini gördüğünü bilerek davranışlarından Çekilemezcek. Allah beni görüyor. Allah hazır ve nazır beni görüyor diyerek efendim. İyi kulluk edecek, edebli kulluk edecek, saygısını, sevgisini huzurda olmanın bir insanın huzurda olan bir insanın saygısı ve efendim davranışı haline getirecek davranışlarını. Şimdi bu hadisi şerifte bugün e, bahis konusu etmek istediğim hadisi şerifte bir e, marifetullahla ilgili Açıklama var. Onu okuyup dinleyicilerine nakletmek istedim. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma ve Ebu Hureyve radıyallahu anh'tan İrem'i rivayet etmiş bu hadise şerifi. Bugün bahisden şu edeceğim hadisi. Kaleallahu azze ve celle, aziz ve cevi olan allah Teala hazretleri buyurdu ki diyor Peygamber Efendimiz. Tabi Allah'ın buyurduğunu Peygamber Efendimiz kendisinin Allah'a olan yakınlığı, peygamberliği dolayısıyla Habibullah ve Resulullah olması dolayısıyla Allah'ın ona bildirmesiyle, söylemesiyle biliyor. Allah'ın böyle buyurduğunu bize naklediyor. O zaman bu çeşit hadisi şeriflere biz hadisi putsi diyoruz. Yani manası Allahü Teala Hazretleri tarafından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bildirilmiş oluyor. Efendim sözlerini Peygamber Efendimiz bize nakletmiş oluyor. Kıymetli hadis kursiyle, bu hadis kursu yani aziz ve cehili olan Allahü Teala Hz. ne buyurmuş bu hadisi şerifinde? Marifeti <mâ> ki kulu bir ibadet. Risnün menkıi kadiri ve elna üsteka ve elna üstettaa ve elna üstafaa. Dört şey sayıyor hadis şerifte. Konu Marifetullah'la ilgili. Aziz ve Celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki, benim kullarımın gönüllerinde benim Marifetullah'ım var mı yok mu? Var olduğunun alameti şu dört, şeydir diye, dört hususu sıralamış. Eğer kulun gönlü Marifetullah'a ermişse, Marifetullah'ı kavramışsa, marifetullah doluysa, aşkullah, muhabbetullah, marifetullah doluysa bir kul bu dört şeyi yapar. Tabii bu Allah'ın sevgili kulu demektir. Allah'ı bilen, Allah tarafından sevilen, efendim alif bir kul, evliya demek. Allah'ın evliyası, veli kulu demek, sevgili kulu demek. Bunun vasfının ne olduğunu bilmek bizim için önemli. Çünkü biz de o vasıfları hatırımıza tutarız. Kendimizi o vasıflara sahip bulmak için zorlarız, gayret ederiz, dikkat ederiz. Allah'ın sevdiği o sıfatlara biz de sahip olmak isteriz. Evet, alameti ü marifeti fi kulûbi ibadî kullarının gönüllerinde benim marifetullahımın olduğunun alameti şu dört şeydir. Yani Bu dört şey o kulun gönlünde varsa demek ki o arifdillah'tır. Demek ki marifetullah'a sahiptir. Denmiş oluyor. Diyen, allah Teala Hazretleri buyuran, allah Teala Hazretleri bize bildiren Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz. Birincisi bu dört şeyin Hüsnü mevki kadri Benim kadrimin iyi bir e, mevkide olması güzel bir mevkide olması yani kadri kıymetinin yerinin yüksekte olması kulumun gönlünde. birisi bu. Şimdi allah Teala Hazretleri'ni bazı kullar "Mâ kaderullah'a hakka kadiridi." Leykine takdir edemiyorlar. Yaratıcı olduğunu, kudretini, varlığını, geriliğini, insanlarını, nimetlerini, ne kadar kulların nimetler bahsettiğini bazı kullar kavrayamıyorlar. Bazısı derviş oluyor, bazısı kafir oluyor, bazısı cahil oluyor. Efendim ama âlit kulun şanı nedir? Gönlünde Allahü Teala Hazretlerinin kadrinin yüksek bir seviyede, güzel bir seviyede olmasıdır. Allah'ı güzel e, takdir ediyorlar. Allah'a saygıları çok güzel. Allahü Teala Hazretlerine karşı edekleri her felâde güzel. Efendim, Allah alemlerin Rabbidir. kainatın sahibidir, her şeyin e, halikidir, bize e, nimetleri veren odur. Hayatımız ondandır. Efendim, aklımız, fikrimiz, her şeyimiz nimetlerimiz ondandır diyerek allah Teala Hazretlerine gönlünde en yüksek mevkiyi veriyor. Tabi insanın gönlü, iç alemi çeşit çeşit duygularla doludur, çeşit çeşit bilgilerle doludur. Bunların hepsi çeşitli bilgilerdir. Ee, i̇nsanın gönlü çalışarak, ilim-irfan yolunda ilerleyerek bir malik hazinesi haline gelir. Ee, çeşitli güzel bilgilerle dolar çeşitli güzel duygularla dolu olabilir. Ama bunların hepsinin üstünde mükaise edilmez bir yüce mevkide allah Teala Hazretlerinin kadri hakkındaki duygusu ve kanaati ve saygısı olması lazım. Bir insanda eğer allah Teala Hazretlerinin kadrinin mevkii yeri çok yüksektiyse o kulun gönlünde demek ki çok güzel bir mevkide ise demek ki o kul arif bir kuldur. Tabi Kulun edebi nispetinde, kulun arifliği nispetinde, kulun Allah'ı sevmesi nispetinde Allah Teala Hazretleri de kulunu seviyor. Ölçü o. Kulun hali neyse, ameli neyse, duyguları neyse, sevgisinin miktarı, saygısinin miktarı neyse, Allah'ın da rızasının, lütfenin, ihsanının, kulunu sevmesinin mertebesi onunla orantılı oluyor. Öyle oluyor. Onun kadar olmuyor. Onun kadar diyemeyiz. Çünkü Allah'ın işi kullan işiyle ölçülemez. Allah ﷻ halehizmetleri kulumun küçüklükleri hareketine çok büyük mükafatlar verir. Ama onunla orantılı oluyor. Varsa kulda Allah saygısı, Allah da kuluna karşı sevgi var olduğunun alandır. Allah saygısı yoksa, evet yoksa, ilgi yoksa, bilgi yoksa o zaman Allah'tan da ama bir şey yok, manevi bir mükafat yok demektir. Bu bir. Yani cennetimizde Allah'ın tatlı en yüksek mevkide olacak. Allah deyince ciddi ürpermesi lazım. Derisinin ürpermesi lazım. İnsanın gözünün yaşarması lazım. Kendisine bir sevgi, bir heyecan dalgasının sarması lazım. Efendim çok güzel duyguların içine hemen geçmesi lazım. Allah'ın adına, Allah'ın aşkına, Allah için her şeyi efendim yapacak bir durumda olması lazım. Allah için efendim canını verebilir e, aşık bir insan, gerçekten aşık ise Allah için canını verebilir. Âlimlerden birisi teperin aşağısında duruyormuş, e, hem yukarıya doğru da ihvanı bir hizmet için çıkarlarken, bir tanesinin ayağa taşa basmış, taş korkmuş aşağıda taş yuvarlanıyor. Efendim, e, yuvarlanırken aşağıda da Şeyh Efendi seccadesinde ibadet ediyor tam onun üstüne doğru gidiyor taş. E, Şeyh Efendi'nin yanında da oğlu varmış, bir de iyi dervişi varmış. Yani taş gelirken gayri ihtiyari oğlu e, kaçınmış bir tarafa. Ama dervişi aman Şeyhime taş gelmesin diye taşa doğru kendisini sıkar etmiş. Yani taşı ben tutayım, taş bana çarpsın, şeyhim kurtulsun diye. E bu bir şey işte fedakarlık alameti oluyor. Yani hocasına karşı, şeyhine karşı bir sevgi alameti allah Teala Hazretleri için de iyi bir kul, arif bir kul mevzi kalbinde çok yüksek olduğu için her türlü kadakarlığı yapar, canını verir. En kıymetli şey canı. Ondan sonra malı, malını verir. Aldığını Allah için alır, verdiğini Allah için verer, verir. Sevdiğini Allah için sever, kızdığına da Allah için buğz Yani Yani allah, Allah'ın emrettiği şeyleri yapıyor diye buğz Bu bir. Arifliğin bir alameti gönlümüzde Allah Allah'ın en yüksek mevkide olması Allah'ın kadri Efenin en güzel yerde olması gönlümüzde. Ve enla üçteka ikinci alameti e, kulun gönlünde Allah sevgisinin olmasının ikinci alameti Allahü Teala hazretlerinin kullara şikayet olunmamasıdır. Yani kullar e, Birbirleriyle konuşurlar. Bir insan hastalanabilir. Başına bir sıkıntı gelebilir. Çocuk çocuğuna, malına, mülküne tarlasına, mahsulüne bir sıkıntı gelebilir. Bakarsın tarlası bir felakete uğrar. Bakarsın Karadeniz'e gemileri batar. Bakarsın çocuğu hastalanır veya ölür veya kendisi rahatsızlanır. Bu gibi durumlarda insanlar ne yapıyorlar? Efendim konuşuyorlar. Teryat ediyorlar. Sızlanıyorlar. Şikayetleniyorlar. Efendim başkalarına efendim tahammülsüzlüklerine, sabırsızlıklarına dille ifade edecek feryat edişten çeşitli şikayetler, laflarla efendim şikayetlerde bulunuyorlar. Tabi esasında kimi şikayet etmiş oluyor? Efendim Allah'ın kaderinden şikayet etmiş oluyor. O hastalığı veren, Allah o ölümü yazan, Allah o olayı halk eden efendim olduran Allah. İnaneliği arif olan insan Olan olayların Allah tarafından Oldurulduğunu, ölen kişilerin Allah tarafından öldürüldüğünü Her şeyin Allah'tan olduğunu Kaza ve kaderin Allah'tan geldiğini bilir. Bilince de Allah takdir etmiş diye Tahmin eder. İbrahim Hakkı Erzurum'un o Tehiznane isimli Güzel manzumesinde ne diyor? Ee, yani Neyse güzel eyler Hakşerleri hayr eyler Zannetmediği gayr eyler Arif An'ı seyreler Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani güzel şeyi işlediği zaman onun güzel olduğunu anlamak kolay. Ama insanın gözüne güzel görünmeyen bela hastalık, sıkıntı, felaket efendim, çeşitli tabiat olayları e bunların da arkasında Allah'ın kazasının kaderinin, takdiratının mukadderatının olduğunu bilip onun karşısında da bu bir imtihandır diye Allah'a karşı olan bağlılığını devam ettirmek ağzını efendim, iyi sabit etmek, duygularına iyi hakim olmak ve Allah'a şikayet etmemek. Bazen bir hastayı ziyaret ediyorsunuz, nasılsın Diyorsunuz, efendim artık o hasta bir açıyor ağzını efendim, neler söylüyor. Kadın efendim işte kocasına diyor ki senin, senin yanında hiç gün görmedim. Ah anamın babamın evi ne kadar güzeldi. Senin yanında gün mü gördüm? Geldiğim zamandan beri her gün efendim dert içindeyim diyor. Halbuki dertlerinin hepsini toplasan bir ay eder. Efendim mutlu geçen, e, karnı top sürtü, pek efendim, rahat geçtiği zamanlar çok çok daha fazladır. Onların hepsi unutuluyor. Bir anda küfan nimette bulunuluyor. Hiç senin yanında iyi gün görmedim diye efendim söyleyebiliyor. E, Allah'ın da tabii çeşit çeşit sayısız nimetleri var üzerimizde her an, her an, her saniye. Allah'ın milyonlarca, milyarlarca nimetinin bizim üzerimize toplanması ile biz bu nimetler içinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir yerimizde bir ağrı yok, sözü yok, terç yok. Sıhhat ve afiyetteyiz ve yaşıyoruz. Bu binlerce nimetin bir araya gelmesinin sonucu meydana çıkıyor bu durum. Onları unutuyor da insanların küçücük bir hastalık olduğu zaman, küçücük bir olay başına geldiği zaman, Bin bir tane Efendim ı giden şikayet Arif böyle yapmaz ve enna güçteka benim başkalarına şikayet olunmamandır diyor Allah-u Kum Hazretleri Kul, Rabbini öteki kullara dedikodu yaparak sabırsızlık yaparak şikayet etmeyecek tamir gösterecek ne yapacak sabredecek ne yapacak şikayet etmeyecek ne yapacak kaza ve kaderullah'a teslim olacak Olayların Allah'tan geldiğini bilecek, men ame bil kaderi emine yine cebere dönmüş. Ne demek? Kadere inanmış olan insan cebenden uzak olur, emin olur, ceberi olmaz. Neden? Her şeyin Allah'tan geldiğini bilir, tali dünyanın hiçleyini bilir. Efendim Allah'ın ahirette sabredenlere büyük sevaplar vereceğini bilir. El Allah'ın kaderine rıza göstermenin reza makamının çok yüksek bir makam olduğunu bilir ve Allah'ı şikayet etmez. Evet, biz de arif kul olmak için demek ki bu duygulara sahip olmayı öğreneceğiz ve olaylar karşısında sabretmeyi öğreneceğiz. Kimisi mesela Avrupa'da küçücük bir olayla karşılaşıyor, şaka da dayayıp intihar ediyor. Bir küçücük şeyle karşılaşıyor, efendim, intihar ediyor. Neden? Tahammülsüzlük. Halbuki Tamir etmesi lazım olaylar hayatın içinde her insana geliyor hayatın cilvesidir efendim Allah'ın imtihanıdır binavene hem tahammül edecek sabredecek o imtihanı başarmaya çalışacak zor bir imtihan olabilir soru zor olabilir hem başarmaya çalışacak hem de dilini tutacak gönlüne sahip olacak şikayet yoluyla isyan ızhar etmeyecek isyan etme durumuna düşmeyecek arifin ikinci durumu budur kadere röza gösterir. İsyan alameti yoktur. Ee, Allah'ın yazdıklarına, başına gelen şeylere Efendim ı cemil gösterir. İnnama eşkü detti ve hüzni Allah diyor. Yani Allah'a sığınır gene o gibi olaylarda da yarabbi der. Allah'a olan sevgisi ve bağlılığı artar insanın. İkinci vasfı bu. Ve en la ta'a bir de Gecikme yap vereceği şeyleri geç veriyor Allah. Efendim gecikti gene veri vermedi. işte bir kitl Olmadığı gibi efendim Allah'ın ikramının gecikmesi duygusu da olmaz arifte. Efendim işte Kur'an-ı Kerim'de ayet-i allah Allahu Teala Hazretleri bildirilmiş. Allah Teala Hazretleri vaat ediyor. Kullarım ''Bana dua edin, ben sizin duanıza icabet ederim.'' buyuruyor. Şimdi kul dua ediyor, yani bana şunu ver.'' Ondan sonra da bak işte vermedi. İstiyorum kaç gündür, hala o bana gelmedi. Bu işte şeydir, istifdaadır, yani Allah'ın vermeyi geciktiriyor. Geciktirdiği kanaatinde olmak, geciktirdiğini düşünmek, geciktiriyor diye düşünmek, Allah vermiyor, geciktiriyor diye düşünmek bu yanlış bir düşüncedir çünkü, Verecektir. Hikmetli bir sebebi vardır. Efendim zamanı vardır. Meyve bile efendim belli bir zaman içinde oldunlaşıyor. Ondan sonra insan onu yiyor. Her şeyin bir oluşması vardır. Ve allah Teala Hazretleri duaları kabul eder. Bazen dünyada verir, bazen ahirette verir. Hikmeti vardır. bir şey efendim kaza ve kadere ayıtı olduğundan o tarzda onun öyle olması mümkün olmadığından, uygun olmadığından, hikmet ilahiye uygun olmadığından aşırı bir şekilde olacaktı. Orada da insanın dikkatli olması lazım. Hani eskiler derler ki çömlekçi çömleğini yaparmış efendim çamur güneşe koyacak güneşten kuruyacak. Çömlekçi efendim güneş istermiş efendim ama şey de ekinini eken insan da yağmur istermiş. Aman yağmur yağsa da ekinin büyüse diyor. Yani herkesin kendine göre bir isteği olabiliyor ve bu istekler zıt olabiliyor. Kainatın bütün olaylarını hikmetle yapan Allahu Teala Hazretleri de kullanın isteklerini hikmetle veriyor. Onun için dua ettim de olmadı demeyecek. İstedim de Allah vermedi demeyecek. Allah'ın lütfu gecikti diye bir kanaate düşmeyecek. Arif kul öyle yapmaz. İster, efendim, istemek de dua da ibadet olduğundan ister hatta. E, evli Allah'tan birisi diyor ki ben Allah'tan bir şey istemem. O da bir enteresan söz söylemiş. Ee, Allah ruhunu şadir makamını ayda eylesin. Bir şey ihtiyar etmem, bir şey istemem buyurmuş yok ille bir şey ihtiyar et, iste diye ısrar ederlerse, çok ısrar ederlerse, o zaman hiçbir şeyi ihtiyar etmemeyi ihtiyar ederiz. Yani hiçbir şeyi seçmemeyi, Allah'a tam teslim olmayı seçerim demiş oluyor. O da yani gelip dolaşıp yine Allah'a tam teslimiyetini öyle ifade etmiş. Tabi sen istersin, ibadet olduğu için istersin. Allah verecek. Vermek onun işi. Sen zamanını sen tayin edecek değilsin. Efendim, o verecek. Sen hastasın. Allah-u Hazretleri ilacı. Sen şu ilacı ver diyorsun. Dilerse, uygunsa verecek. Belki senin istediğin ilaç sana zararlıdır. Onun için belki onu vermeyecek. Daha güzelini verecek. Böylece netice itibariyle yine sen şifaya kavuşacaksın. Onun için istiddah da olmayacak. Yani istediğim de vermedi. İstedim de gecikti diye bir duygu olmaz. Arif'in gönlünde böyle bir şey olmaz. Tamamen teslim olmuştur. Ve içinde böyle bir hırgınlık geciktiği rehmi yoktur arifte. Ve en la Bir de gizliyim, saklıyım, görünmüyorum diye bir duygu da olmaz. Arifim, arif kulumun gönlünde buyuruyor allah Teala Hazretleri. Alametlerinden birisi de budur. Yani arif kum Allah'ı her şeyde müşahede eder. Nereye baksa Allah-u Teala Hazretlerinin kudretini görür, hikmetini görür, Efendim varlığının delillerini görür. Şairlerin dediği gibi, kainatın her olayı, her varlık, küçük büyük, her varlık, allah Teala Hazretlerinin varlığına şehadet eden birer delildir, bir, bir alamettir. Nasıl polis hafiyeleri bir parmak izinden suçluyu buluyorlar, bir saç kılığından suçluyu tespit ediyorlar, Şeylerine, ellerine o büyük eşleri alıyorlar, dedektifler. Küçücük izlerden nasıl asıl şeyi, şahsı buluyorlar? Allahu Teala hazretlerinin de kainatın her tarafındaki olaylar ve varlıklar varlığına delillerdir. Onun için İranlı bir şair ne güzel söylemiş bir şiirinin e, tekrar edilen beyitidir bu. Her ki yahi ez ki ezzemin ruhiyet vahdehu la şerite leh diyor. Yani yerden çıkan her yeşil ot Allah değildir şeritin yok yoktur diye söylüyor. Sanki parmağını böyle kaldırıyormuş gibi o yukarıya doğru dik çıkışını ona benzetiyor. Evet ağaçlar, çiçekler, arılar, ballar, rüzgarlar, yağmurlar, güneşler, aylar, her, her varlık Allah-u Teala Hazretlerinin kudretinin Efendim tecellisidir. Varlığın birliğinin şahididir, delilidir. O bu kadar varlık, bu kadar delil, bu kadar zuhur, bu kadar Efendim tecelli karşısında hala Allah'ı bulamamak yok efendim saklandı, efendim göremedim, anlayamadım demek tabi arifin işi değildir. Arif, arif her şeyin efendim Allah'ın yarattığı, yarattığı bir varlık olduğunu bilir. Allah'ı müşahide makamına erer. Yani Allahü Teala Hazretleri'nin gönlüyle müşahide makamına erer. Evet sevgili e, kardeşlerim, sevgili dinleyiciler bu hadis-i şerifte dört şeyi öğrenmiş olduk. E, bir arif kulun yani Allah'ı bilen, Allah'ın da sevgi, sevgilisi olan, sevdiği bir kulun alametini allah Teala Hazretleri'nin bize bildirmesiyle duymuş olduk. Hadesi tekrar edelim. Aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki benim kullarımın gönlünde marifetullahımın olduğunu alameti şu dört şeydir. Şu dört şey o kulumun gönlünde varsa o kulun marifetullah ehli olduğu beni bilen bir kul olduğu diyor, bana ermiş bir kul olduğu anlaşılır diyor. Birisi benim kadrim onun gönlünde en yüksek, en güzel mevkideyse işte o arif kuldur. Yani arif kullarının yönünde benim hacim en güzel mevkidedir, en üsttedir. Biz de ona çalışalım ve arif kulların beni şikayet etmez. Arif kurların tarafından şikayet ben. Yani arif kurların onlara dünya dar dünya dar imtahandır. Bu dünya hayatında neler gelirse gelsin hale gibi sağlam dururlar, sabri cemil gösterirler, sevgileri ziyadeleşir. Hiç benim kullanma efendim e, kullara şikayet tarzında telafi edilecek efendim her yaptıklarla efendim halinden şikayet etmek Allah'tan şikayet etmek e, herhangi bir e, şeyde halinden şikayet etmek neticede Allah'ın kazara ve kaderinden şikayet etmek oluyor. Arif bunu da yapmaz iki şikayetçi değildir. Allah'ın efendim kadri gönlünden en yüksek mevkidedir ve allah Teala Hazretlerine dua ettiği zaman duam gecikti. Bir şey istediği zaman istediğim verilmedi gibi bir duyguya düşmez. Beşer edeple elbette bir zamanı vardır. Uygun bir zamanda ihsan eder, ediyor, ettiğinin geçtiği günlerde, hayatımın geçmiş günlerinde nice nice misalleri vardır. Bunun da elbette bir zaman olur. Elbette ihsan eder diye efendim, gelmesini bekleyecek. Moralini bozmayacak. Efendim, ümitsizliğe karamsarlığa düşmeyecek, evetine riayet edecek. Arif böyle olur üç. Ve üçüncüsü de Allah'ı uzakta, Efendim ve gizli olarak görmez, Efendim gizlenmiş bulmaz, Efendim dayıp da görmez, müşahede ediyormuş gibi görüyoruz. Neden? Çünkü bütün varlıklar Allah'ın kudretinin, hükmetinin tecellileridir. Onun için Yunus Emre Türkçe o güzel ilahileriyle ne kadar e, sade bir şekilde sağlam ifade ediyor bu hadis-i şeriflerin ayetlerin manalarını iki Türkçe kelimeyle iki satırın iki müsranın için ne kadar efendim güzel yerleştiriyor ne buyurmuş efendim istemedil anı ırak gönlündedir ana durak diyor yani Allahü Teala Hazretlerini uzaklarda arama senin gönlünde onun Makamı, mekanı vardır. Yakınlar yakınıdır. Karib-i müciddir. Her yerde hazır ve nazırdır demiş oluyor. Evet, e, biz de kendimizi bu vasıflara sahip etmeye çalışalım. Arif kullar olmak istiyorsak e, bu e, sıfatları kendimiz elde etmeye davet edelim. Aziz ve sevgili e, dinleyicilerim. allah Teala Hazretleri Hepinizin gönlünü nurlandırsın, gönülden de geminin paslandığı gibi paslanır buyuruyor Peygamber aleyhi ve Efendimiz. O pasın cilası, pasın silinmesi, gönlün tırıl tırıl parlaması La İlahe demektedir, istiğfarladır. Onun için La İlahe İllallah sözünü çok söyleyin, Tevde ve istiğfarı bilerek bilmeyerek işlediğiniz hataları, günahları Allah affetsin diye dergah ve izzetine yönelim. Ondan af mankırdileyin, Allahü Teala Hazretleri gönlünce marifetullahını ihsan eylesin Allah'a ermek, Allah'ı bilmek duygusu içinize sizin de yerlesin, Allahü Teala Hazretlerini müşahede makamına erdirsin, sevdiği kul olarak yaşayın, Allahü Teala Hazretlerinin sevdiği, razı olduğu işleri yapın, arkanızda hayır hasenat bırakın, güzel eserler bırakın, hayırlı evlatlar bırakın. Hayrat ve hasenat bırakın. Sadaka-i cariyeler tesis edin. Bırakın. Efendim allah Teala Hazretlerinin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı hepiniz için temenni ediyorum. allah Teala Hazretleri siz sevdiklerinizle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki da aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.